Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün açıklamasından aktardığına göre 1993 yılında Türkiye'de keşfedilip kayıt altına alınan ancak lokasyonu belirtilmeyen Crocus albocoronatus yani gök kız çiğdemi ve Crocus kendorfiorum yani kuyruklu çiğdem Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde fotoğraflandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Uğur Kara ile araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından ilçede gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesi Herbaryumuna gönderildi. Bitkilerin 28 yıldır gözlenemeyen gök kız ve kuyruklu çiğdem olduğu uzmanlarca da teyit edildi. Bitki popülasyonunun devamlılığı ve türün tehditlere karşı güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Küresel fiyatlardaki hızlı yükseliş nedeniyle enerji krizine giren ve elektrik kesintileri yaşanan Kosova'da hükümet elektrik tüketimini kısmak amacıyla kripto para madenciliğini yasakladı. Yetkililer güvenlik güçlerinin kripto para madenciliğinin kaynaklarını tespit edip durduracağını söylüyor. Çok güçlü ve büyük bilgisayarlarla ancak yapılabilen kripto para madenciliğinde büyük miktarda enerji kullanmak gerekiyor. Avrupa ülkelerinin tümünde enerji fiyatları yükselirken Kosova'da da elektrik sıkıntısı yüzünden dönüşümlü kesintiler uygulanıyor. Ülkenin kömürle çalışan en büyük enerji santrali geçen ay teknik bir sorun yüzünden kapanınca hükümet yüksek fiyattan elektrik satmak zorunda kalmıştı. Aralık ayında ilan edilen 60 günlük bir olağanüstü hal ile hükümete hem enerji ithalatına daha fazla bütçe ayırma hem de enerji kullanımını kısıtlayıcı önlemler alma yetkisi verildi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre atmosferdeki karbondioksit gazının okyanusa karışmasının neden olduğu okyanus asitlenmesi deniz yaşamının yapısı ve işlevi için önemli bir tehdit Okyanusların asitlenmesi. Deniz yaşamının yapısı ve işlevi için önemli olan bu tehdidi dair New Phytologist'de yayınlanan bir çalışma. Araştırmacıların okyanus asitlenmesinin diatom adı verilen fitoplanktonların yani sudaki besin zinciri için kritik olan Tek hücreli bitkilerin, fitoplanktonların enerji depolaması üzerindeki farklı etkilerini ortaya çıkardı. Çalışma karbondioksite maruz kalan bir Antarktika fitoplankton topluluğundan gelen diatomlara odaklandı. Bazı diatomlar yüksek karbondioksit seviyelerindeki proteinlere yönelik uyum gösterirken, diğerleri hem lipit hem de protein depolamalarını arttırdı. Fish ork'ta yayınlanan habere göre karbondioksit seviyelerinin canlılardaki etkisini incelemek İklim krizine karşı fitoplankton tepkilerinin dünya okyanuslarındaki besin ağı dinamikleri üzerinde nasıl katmanlı etkilere sahip olabileceğini ortaya çıkarabilir. Araştırmayı yapan Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden doçent doktor Katerina Petro çalışma bulgularıyla ilgili bugün kadar okyanus asitlenmesinin fitoplanktonun besin değerini nasıl etkileyeceği hakkında çok az şey biliyoruz. Çalışmamız asitlenmiş koşullara maruz kalan diyatom türlerinin fazla enerjiyi benzersiz şekillerde depolama şeklini değiştirdiğini gösterdi dedi. Doçent Doktor Petro deniz ekosistemlerinin üretkenliğinin etkileneceği uyarısında bulundu ve şunları söyledi. Çalışmamız okyanus asitlenmesinin besin ağının tabanında mevcut olan canlı türünü etkileyeceğini ve bu da nihayetinde deniz ekosistemlerimizin üretkenliğini etkileyebileceğini gösteriyor. Okyanus asitlenmesi atmosferdeki karbonu giderek daha fazla soğuran okyanusların daha da asidik hale gelmesiyle oluşan bir fenomen atmosferdeki karbondioksit miktarı insan faaliyetleriyle artıyor. Son 200 yılda toplam emisyonların yaklaşık %30'u okyanuslar tarafından yutuldu. Günümüzde deniz sularının her yıl soğurduğu karbon miktarı %25 civarında. Okyanus asitlenmesi deniz sularının atmosferden emdiği karbondioksitle tepkimeye girmesiyle meydana geliyor. Bunun sonucu olarak daha fazla asidite arttırıcı kimyasal açığa çıkıyor ve deniz organizmalarının varlıklarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kalsiyum gibi önemli mineraller azalıyor. Okyanusların milyonlarca yıldır oldukça istikrarlı olan ortalama yüzey asiditesi son 150 yılda yaklaşık %26 oranında arttı. Laboratoire de de Villefranche, Sieneres ve Sorbonne Üniversitesi'nin araştırma direktörü Dr. Jean-Pierre Gattuso 1950'lere kadar çok yavaş seyreden asitlenme oranının sonradan hız kazandığına dikkat çekerek asitlenmenin ana nedeni İnsan faaliyetleriyle oluşan karbon emisyonları olduğu için gelecek projeksiyonların bunların seviyesine bağlı olduğunu söylüyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam edilirse okyanusların asitlenmesi 2100'e kadar bir %50 daha artar diye hepimizi uyarmış CNNS'teki değerli araştırmacılar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.